Üçüncü mebhas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna halaknakum min dzakarin wa unsa ve ca'alnakum sukuban Ey insanlar biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Sonra da birbirinizi tanıyasınız diye milletlere ve kabilelere ayırdık. Yani li ta'arufu münasebatil hayati'l ijtima'iyye fe Yani sizi taife taife, millet millet, kabile kabile yaratmışın, ta birbirinizi tanımalısınız. Ve birbirinizdeki hayat içtimaiyeye ait münasebetlerinizi bilesiniz. Birbirinize muavenet edesiniz. Yoksa sizi kabile kabile yaptım ki, yet diğerinize karşı inkarla, yabani bakasınız, husumet ve adalet edesiniz değil mi Şu medhas yedi meseledir, birinci mesele. Şu alet-i ifade ettiği, Âliye, hayat ayeti sureye ait olduğu için hayat ictimaiyeden çekilmek isteyen yeni saytlı İsami ile değil belki İslam'ın hayat ictimaiyesi ile münasebet davranan eski saytlı İsami ile Kur'an-ı Azim-i bir hizmet maksadıyla ve haksız hücumlara bir süper teşkil etmek fikriyle yazmaya mecbur oldum. İkinci mesele şu ayet-i kerimenin işaret ettiği taarruf ve taavun usulünün beyanı içinde hiski Nasıl ki bir ordu fırkalara, fırkalar alaylara, alaylar taburlara, bölüklere ta takımlara kadar tebrik edilir. Ta ki her neferin muhtelif ve müteaddit münasebatı ve o münasebata göre vazifeleri tanınsın, bilinsin. Ta o ordunun efrakları, düsturu teavun altında hakiki bir vazife-i umumini görsün. Ve hayat-ı içtimaiyeleri adamın hücumundan masum kalsın. Yoksa tefrik ve inkisam bir bölük bir bölüğe karşı rekabet etsin, bir tabur bir tabura karşı muhasebet etsin, bir fırka bir fırkanın aksine hareket etsin değildir. Aynen öyle de. Heyeti i İslamiy'e büyük bir ordudur. Kabail ve tevaike inkisam edilmiş. Fakat bin, bir, bir, bir birler adedince cihet-i vahdetleri var. Halikleri bir, rezakları bir, peygamberleri bir, Kıbleleri bir, tutapları bir, vatanları bir, bir, bir, bir, bir, binler kadar bir, bir. İşte bu kadar birbirler kuvveti, muhabbeti ve vahveti iktiza ediyorlar. Demek kabail ve tevaite inkısam şu ayetin ilan ettiği gibi taarruf içindir, taavun içindir. Penakül için değil, tehasun için değildir. Üçüncü mesele, Fikri milliyet şu asırda çok ileri gitmiş. hususan dessas Avrupa zalimleri, bunu İslamlar içinde menfi bir surette uyandırıyorlar, Haki ki parçalayıp onları yüzsünler. Hem fikri milliyette bir zevkin efsani var, gaflet bir lezzet var, şaametli bir kuvvet var. Onun için şu zamanda, hayat-ı ile meşgul olanlara fikri milliyeti bırakınız denilmez. Fakat fikri milliyet iki kısımdır. Bir kısmı bir, şaametli bir zararlıdır. başkasını yutmakla beslemeyir, Diğerlerine adaletle devam eder, müteyakkup davranır. Şu ise muhasebet ve keşmekeşe sebeptir. Onun içindir ki Kadim şerifte ferman etmiş. El İslamiyyetu jebetü'l asabiyete'l cahiliye. İslam dini kendinden önceki batıl olan ki hareket, adet ve inanışları keser kaldırır. Ve Kur'an da ferman etmiş. إن جعل الذين تفروا في كلوا منهم الغميمة غميمة الجاهليّة، فأنزل الله سكينةه على رسوله وعلى المؤمنين ما ألزمهم كلمة التقوى، وكانوا أحق بها بأهلها، وكان الله بكل شيء أعلمها. كافرّين كافرّين الجاهليّة، تعصب مندّاً إبادةً، فعندما ينزعجون من Ve onlara takvada ve sözlerine bağlılıkta sabah verdi. Zaten onlar buna layık ve ehil kimselerdi. Allah ise her şeyi hakkıyla bilir. İşte şu hadis-i şerif ve şu ayet-i kerime, bir surette menfi bir milliyeti ve fikri unsuriyeti kabul etmiyorlar. Çünkü müspet ve mukaddes İslamiyet milliyeti ona ihtiyaç bırakmıyor. Evet, acaba hangi unsur var ki? 350 milyon vardır. Ve o İslamiyet yerine o unsuriyet fikri fikir sahibine o kadar kardeşleri hem ebedi kardeşleri kazandırsın. Evet menfi milliyetin tarihçe pek çok zararları görülmüş. Ez cümle. Emeviler bir parça fikri milliyeti siyasetlerine karıştırdıkları için hem alemi İslam'ı küstürdüler hem kendileri de çok felaketler çektiler. Hem Avrupa milletleri şu asırda unsuriyet fikrini çok ileri sürdükleri için Fransız ve Alman'ın çok şaametli ebedi adaletlerinden başka harbu ı Umumi'deki hadisat-ı müthişe dahi menfi milliyetin mevki beşere ne kadar zararlı olduğunu gösterdi. Hem bizde iktidai hürriyette Babil Kalesi'nin harabiyeti zamanında Tebelbülü Akvam tabir edilen Teşağubu Akvam ve o teşağub sebebiyle dağılmaları gibi menfi milliyet fikriyle başta Rum ve Ermeni olarak pek çok kulüpler namında sebebi tefrikay kulüb muhtelif mülteciler cemiyetleri teşekkür etti. Ve onlardan şimdiye kadar ecnebilerin boğazına gidenlerin ve perişan olanların halleri melfi milliyetin zararını gösterdi. Şimdi ise en ziyade birbirine muhtaç ve birbirinden mazlum ve birbirinden fakir ve ecnebi tahakkümü altında ezilen anasır ve kabail İslam'ı içinde fikri milliyetle birbirine yabani bakmak ve birbirine düşman terakki etmek öyle bir felakettir ki tarif edilmez. Adeta bir sineğin ısırmaması için müthiş yılanları arka çevirip sineğin ısırmasına karşı mukabele etmek gibi bir divanelikle büyük ejderhalar hükmünde olan Avrupa'nın doymak bilmez hırslarını, pençelerini açtıkları bir zamanda onlara ehemmiyet vermeyi, belki manen onlara yardım edip menti unsuriyet fikriyle şark vilayetlerindeki vatandaşlara veya cenot tarafındaki dindaşlara adalet besleyip onlara karşı cephe almaz, çok zararları ve mehalikiyle beraber o cenub efrakları içinde düşman olarak yoktur ki onlara karşı cephe alınsın. Cenub'tan gelen Kur'an nuru var. İslamiyet ziyası gelmiş. O içimizde vardır ve her yerde bulunur. İşte o dindaşlara adamlık ise dolayısıyla İslamiyet'e, Kur'an'a dokunur. İslamiyet ve Kur'an'a karşı adalet ise bütün bu vatandaşların hayat-ı dünyeviye, ve hayat-ı ukureliyesine bir nevi adavettir. Hamiyet namına. Hayat-ı hizmet edeyim diye iki hayatın temel taşlarını harap etmek hamiyet değil, hamakattır. Dördüncü mesele. Nusbet milliyet, hayat-ı içtimaiyenin ihtiyaca dâhilisinden ileri geliyor. Taavune, hesanüde sebeptir. Menfaatli bir kuvvet temin eder. O kuvvet-i islamiyeyi daha ziyade teyit edecek bir vasıfa olur. Şu müsbet milliyet, İslamiyet'e hadim olmalı, kale olmalı, zırhı olmalı, yerine geçmemeli. Çünkü İslamiyet'in verdiği ukuvvet içinde bin ukuvvet var. Alem-i dekada ve alem-i derzahta o ukuvvet baki kalıyor. Onun için ukuvvet milliye ne kadar da olsa onun bir perdesi hükmüne geçebilir. Yoksa onu onun yerine itham etmek, aynı kalenin taşlarını kalenin içindeki elmas hazinesinin yerine koyup, o elmasları dışarı atmak mevkinden ahmakane bir cinayettir. İşte, ey ahl Kur'an olan şu vakanın evlatları, 600 sene değil, belki Abbasiler zamanından beri bin senedir Kur'an-ı Hakim'in bayrakları olarak bütün cihana karşı meydan okuyup Kur'an'ı ilan etmişsiniz. Milliyetinizi Kur'an'ı ve İslamiyet'e tane yaptınız. Bütün dünyayı susturdunuz. Müthiş tehacumatı def ettiniz. Ta... فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزك على الكافرين يجاهدون في سبيل الله الله أولى بتركبوا قتالهم أن الله يحبهم وأن الله يحبهم أن الله يحبهم وأن الله يحبهم أن الله يحبهم أن الله يحبهم أن الله يحبهم أن الله يحبهم أن الله يحبهم أن Şimdi Avrupa'nın ve Türenk meşşek münafıkların vesiselerine uyup şu ayetin evvelindeki hitaba mağsadak olmaktan çekinmelisiniz ve korkmalısınız. Cahil dikkat bir hal, Türk milleti anasır İslamiye içinde en kesretli olduğu halde dünyanın her tarafında olan Türkler ise Müslümandır. Sair unsurlar gibi müslim ve gayrimüslim olarak iki kısma inkısam etmemiştir. Nerede Türk taifası varsa Müslümandır. Müslümanlıktan çıkan veya Müslüman olmayan Türkler, Türklükten dahi çıkmışlardır, macağılar gibi. Halbuki küçük unsurlarda dahi hem Müslüm ve hem de gayrimüslim var. Ey Türk kardeş, bil hassas hem dikkat et. Senin milliyetin İslamiyetle imkaza çekmiş. Ondan kabili tefrik değil, tefrik etsen mahlısın. Bütün senin mazideki mefahirin İslamiyet defterine geçmiş. Bu mefahir, zemin yüzünde hiçbir kuvvetle halde, Sen şeytanların vesveseleriyle, desiseleriyle o mefahiri kalbinden silme. Beşinci mesele. Asya'da uyanan atlam fikri millete sarılıp aynen Avrupa'yı her cihette taklit ederek, hatta çok mukaddesatları o yolda feda ederek hareket ediyorlar. Halbuki her milletin kanet kıymeti başka bir elbise ister. Bir cins kumaş bile olsa tarzı ayrı ayrı olmak lazım gelir. Bir kadına bir jandarma elbisesi giydirilmez. Bir ihtiyar hocaya tango bir kadın libası giydirilmediği gibi... ...körü körüne taklit dahi çok defa mıskaralık olur. Çünkü evvela Avrupa bir dükkan, bir kışla ise... ...Asya bir mezraa, bir cami hükmündedir. Bir dükkancıdansa gider, bir çiftçi gidemez. Kışla vaziyetiyle mescit vaziyeti bir olmaz. Hem ekser endiyanın Asya'da ruhuru... ...Ağlı bir hükemanın Avrupa'da gelmesi... Kader-i bir remzi, bir işaretidir ki, Asya akvamını intibaha getirecek, terakki ettirecek, idare ettirecek din ve kalptir. Halisete ve hikmet ise din ve kalbe yardım etmeli, yerine geçmemeli. Saniyen, Dini İslam'ı Hristiyan dinine kıyas edip, Avrupa gibi dine lakayt olmak pek büyük bir hatadır. Evvela Avrupa dinine sahiptir. Başta Wilson, Lloyd George, Venizelos gibi Avrupa büyükleri, papaz gibi dinlerine mutaassıp olmaları şahittir ki Avrupa dinine sahiptir. Belki bir cihette mutaassıptır. Salih İslamiyet'i Hristiyan dinine kıyas etmek kıyas-ı O kıyas yanlıştır. Çünkü Avrupa dinine mutaassıp olduğu zaman medeni değildi. Taassülü tak etti, medenileşti. Hem din onların içinde 300 sene muharebe-i dâhiliyeyi etmiş, müstebit zalimlerin elinde avamı, parayı ve ehl-i fikri ezmeye vasıta olduğundan onların umumunda muhakkaten dine karşı bir küsme hasıl olmuştu. İslamiyet'te ise tarihler şahittir ki bir defadan başka dahili muharebeye sebebiyet vermemiş. Hem ne vakit ehl İslam dine ciddi sahip olmuşlarsa, o zamanı nispeten yüksek terakki etmişler. Buna şahit Avrupa'nın en büyük üstadı Endülüs devlet-i islamiyyesidir. Hem ne vakit cemaat İslamiye islamiye dine karşı gayet vaziyete almışlar, perişan ve vaziyete düşerek tedenni etmişler. Hem İslamiyet vücud zekat ve hürmet riba gibi binler şefkat perverane mesail ile fukarayı ve avamı himaye etti. Efe la yakilun, efe la Akıl etmiyorlar mı? Tefekkür etmiyorlar mı? İyice düşünmüyorlar mı? Gibi kelimatıyla aklı ve ilmi istişhat ve ikaz ettiği ve ehli ilmi himaye ettiği cihetle daima İslamiyet kuvaraların ve ehli ilmin kalesi ve merceği olmuştur. Onun için İslamiyete karşı küsmeye hiçbir sebep yoktur. İslamiyetin esası mahz-ı tevhiddir. vesaît ve esbaba tesir hakkı ki vermiyor. İcâb ve makam cetiyle kıymet vermiyor. Hristiyanlık ise velidiyet fikrini kabul ettiği için vesaît ve esbaba bir kıymet verir. Enaniyeti kırmaz. Adeta rububiyet ilahiyenin bir zıvvesine azizlerine, büyüklerine verir. İttakhazûhu asfârahum ve ruhhânahum erbâben min dûnillâh. ve papazlarını kendilerine Allah'tan başka Rab edindiler, ayetine masadak olmuşlardır. Onun içindir ki, Hristiyanların dünyaca en yüksek mertebede olanları, gurur ve enaniyetlerini muhafaza etmekle beraber, sabık Amerika'yı reisi Wilson gibi, mutaassıb bir dindar olur. Mahsı tevhid dini olan İslamiyet içinde, dünyaca yüksek mertebede olanlar, ya enaniyeti ve gururu bırakacak veya dindarlığı bir derece bırakacak. Onun için bir kısmı lakat kalıyorlar, belki dinsiz oluyorlar. Altıncı mesele. Menfi milliyette ve unsuriyet fikrinde ifrah edenlere deriz ki, evvela şu dünya yüzü, hususan şu memleketimiz, eski zamandan beri çok muhaciretlere ve tebeddülata maruz olmakla beraber, merkez hükümet-i İslamiye bu vatanda teşkil olduktan sonra, akvamı sair eden pervane gibi çokları içine atılıp tavattın etmişler. İşte bu halde, levh mahfuz açılsa ancak hakiki unsurlar birbirinden teşvik edilebilir. Öyleyse hakiki unsuriyet fikrine hareketi ve hamiyeti bina etmek manasız ve pek zararlıdır. Onun içindir ki, menfi milliyetçilerin ve unsuriyet terverlerin reislerinden ve dine karşı pek lakay birisi mecbur olmuş demiş, dil, din, din bir ise millet birdir. Madem öyledir, Hakiki unsuriyete değil, belki din, din, vatan münasebatına bakılacak. Eğer üçü bir ise, zaten kuvvetli bir millet, eğer bir noksan olursa tekrar milliyet dairesine dahildir. Saniyen, İslamiyet'in mukaddes milliyeti, bu vatan evladının hayat içtimaiyesine kazandırdığı üzer faydadan iki faydayı misal olarak beyan edeceğiz birincisi. Şu devlet İslamiye 20-30 milyon iken bütün Avrupa'nın büyük devletlerine karşı hayatını ve mevcudiyetini muhafaza ettiren, şu devletin ordusundaki nur Kur'an'dan gelen şu fikirdir: Ben ölürsem şehidim, ölürsem gazil, camal şefle ölümün yüzüne gülerek istikbal etmiş, daima Avrupa'yı tıklatmış. Acaba dünyada basit fikirli, safi kalpte olan neferatın ruhunda şöyle ulvi fedakanda sebebiyet verecek, hangi şey gösterilebilir? Hangi hamiyet onun yerine ikame edilebilir? Ve hayatını ve bütün dünyasını severek ona tedarik gelebilir. İkincisi, Avrupa'nın ejderhaları, büyük devletleri. Her ne vakit şu devlet-i İslamiye'ye bir topak vurmuşlarsa 350 milyon İslam'ı ağlatmış ve inletmiş. Ve o müstendekat sahipleri Onları inletmemek ve sızlatmamak için elini çekmiş, elini kaldıraken indirmiş. Şu hiçbir cihetle istizgar edilmeyecek, manevi ve daimi bir kuvvet-ü yerine hangi kuvvet ikame edilebilir gösterilsin. Evet o azim, manevi kuvvet-ü zahırı menfi milliyetle ve istinakârâne hamiyetle gücendirmemeli. Yedinci mesele, menfi milliyette fazla hamiyet terverlik gösterenlere denizli. Eğer şu milleti ciddi severseniz, onlara şefkat ederseniz öyle bir hamiyet taşıyınız ki onların ekseriyesine şefkat sayılsın. Yoksa ekseriyesine, merhametsizcesine bir tarzda şefkate muhtaç olmayan bir kısmı talilin muvakkat, gafletkârâne, hayat-ı içtimai hizmet ise hamiyet değildir. Çünkü menfi unsuriyet fikriyle yapılacak hamiyetkarlığın milletin sekizden ikisine muvakkat faydası dokunabilir. Laik olmadıkları o hamiyetin şefkatine mazhar olurlar. O sekizden altısı ya ihtiyardır, ya hastadır, ya musibet zededir, ya çocuktur, ya çok zayıftır. Ya pek ciddi olarak ahireti düşünür, müttakidirler ki, bunlar hayat-ı dünyeviyeden ziyade müteveccih oldukları hayat-ı berzahiyeye ve uhreviyeye karşı bir nur, bir teselli, bir şefkat isterler. Ve hamiyetkar mübarek ellere muhtaçtırlar. Bunların ışıklarını söndürmeye ve tesellilerini kırmaya hangi hamiyet müsaade eder? ha Nerede millete şefkat, nerede millet yolunda fidakarlık? Rahmet-i ilahiyeden ümit kesilmez. Çünkü Cenab-ı Hak bin sâneden beri Kur'an'ın hizmetinde istihdam ettiği ve ona bayraktar tayin ettiği bu vatandaşların muhteşem ordusunu ve muazzam cemaatini muvakkat arızalarla inşallah perişan etmez. yine onu ışıklandırır ve vazifesini idame